Yoğur, yoğur, yoğur. Tüm sabah ispermeçeti yoğurmakla geçti. Öyle yoğurdum ki kendim de neredeyse yoğruldum gittim ispermeçetin içinde. Öyle yoğurdum ki garip bir delilik sardı beni. Bir de baktım yumuşak ispermeçet parçaları yerine arkadaşlarımın ellerini sıkıyorum. Bu iş öyle cömert, öyle candan, öyle dostça, öyle sevgi dolu bir duygu yarattı ki içimde sonunda durmadan herkesin ellerini sıkmaya başladım. Arkadaşlarımın gözlerine sevgiyle bakarak şöyle der gibiydim onlara ey benim sevgili insan kardeşlerim ne diye birbirimize böyle düşmanlık eder birbirimizi incitir kıskanırız hadi el ele verelim hepimiz canlarımızı birbirine katalım iyiliğin sütünde iyiliğin isperme çeti içinde eriyelim hepimiz dünyaca. Keşke ömrüm boyunca isperme çet yoğursam. Çünkü nice nice uzun denemelerden sonra gördüm ki insan elde edebileceği mutluluk kavramını pek yücelerde tutmamalı. Biraz değiştirmelidir hiç olmazsa. Mutluluğu kafamızda, hayalimizde değil de günlük yaşantımızda, eşimizde, yüreğimizde, yatağımızda, soframızda, atımızın sırtında, ocağımızın başında, yurdumuzda aramalıyız. Tüm bunları anladıktan sonra ömrümün sonuna kadar isperme çet hazırım. Geceleri düşlerimde sıra sıra melekler gördüm cennette. Elini bir ispermeçet kabına daldırmıştı her biri. İspermeçet sözünü ederken onunla ilgili başka şeyleri, ispermeçet balinasını kaynatmadan önce yapılan hazırlıkları ve bedeninden kesilen yerleri anlatmak zorundayım. Önce beyaz at dedikleri gelir. Balığın incelen yerinden ve kuyruğun kalınca parçalarından alınır bu beyaz at. Bu bölüm katıdır, sert kıkırdaklar vardır içinde ama bir kas yığını olduğu halde yağsız değildir tümüyle. Beyazat balinanın bedeninden kesildikten sonra kıyılmak üzere taşınabilecek boyuta dörtgenler biçiminde parçalara bölünür. Berkshire mermerlerine pek benzer bu parçalar. Yer yer yağ tabakasına yapışan balina etine Noel Pudding giderler. Bu et parçaları ispermeç et kadar yağlıdır çoğu zaman. Noel pudingi görünüşte pek iç acıcı, iştah verici, güzel bir şeydir. Adından da anlaşıldığı gibi süslü püslü, alacalı bulacalıdır. Kar gibi beyaz ve altın çizgili bir zemin üstünde koyu kırmızı ve mor benekler vardır. Limonlar arasında yakut erikler gibi. Yenilmemesi gerektiğini bile bile yemek istersiniz onu. Bu işi bir kez denemek için... Baş direğin arkasına sığındığımı sizden saklamayacağım. Kral Şişman Louis, ağ mevsiminin ilk günü öldürülmüş olsaydı, bu ağ mevsimi de şampanya bağlarının en güzel şarabı verdiği yıllardan birine rastlasaydı, kralın budundan kesilen görkemli bir biftek, bu tatta bir şey olurdu bana kalırsa. Bu işler sırasında karşımıza çıkan bir başka bir acayip nesne daha vardır ki, doğru dürüst anlatılması pek güçtür. Slop Glollion denir buna. Bu nesne yalnız balinada bulunduğu gibi bu terimi de yalnız balina avcıları bilir. Slopglolyon cıvık cıvık tel tel garip bir şeydir. İspermeçet uzun uzun yoğrulup fıçılara döküldükten sonra teknenin dibinde görürüz bunu çoğu zaman. Bana kalırsa Slopglolyon yağ tabakasındaki ipince zarların birleşmesinden meydana gelir. Gory terimi aslında kuzey balinacılarının bir terimidir ama arada bir güney balinacıları da kullanır bunu. Göri, Görland ya da kuzey balinasının sırtından kazılan koyu renkte yapışkan bir nesnedir ve bu nesne o soysuz deniz canavarını avlayan aşağılık denizcilerin bindiği gemilerin güvertelerini kaplar. Niper terimi yalnız balina avcılarına özgü değildir ama balinacılar bunu kendilerine göre bir anlamda kullanırlar. Niper dedikleri deniz ejderi kuyruğunun inceldiği yerden kesilen kısa sert ve kıkırdaklı bir nesnedir. Bir parmak kalınlığında bir tarla çapasının demir kısmı boyundadır. Yağlı güverteye yanlamasına sürülünce kenarları lastikli meşinden bir çeşit fırça yerini tutar. Anlatılmaz büyülü bir güçle tüm pislikleri temizliği verir. Ama bu çeşit anlaşılmaz şeyleri öğrenmenin en doğru yolu hemen yağ ambarına inip oradakilerle uzun uzun konuşmaktır. Bu yağ ambarından söz etmiştik daha önce de. Anımsayacaksınız balinanın bedeninden kesilip gemiye alınan yağ tabakaları buraya konuluyordu. Bu yağ tabakalarını kesme zamanı gelince ambar acemi gemicilerin tümüne hele geceleri tüyleri ürpertici bir yer görünür. Gemiciler, ambarın bir yanında, bir fenerin donuk ışığında genel olarak ikişer ikişer çalışır. Bu iki kişiden birinin kargısıyla kazması, ötekinin de küreği vardır balinacıların kargısı, kadırgalar birbirine yanaşıp savaştıkları sırada kullanılan kargılara benzer. Kazma ise gemi kancalarını andırır biraz. Kancalı gemici yağ tabakasına kancasını takar, gemi sarsıla sarsıla batıp çıkarken yağın kaymasına engel olur. O sırada yağ tabakasının üstünde duran kürekli adam yağ dikine kesip elle taşınabilecek parçalara böler. İyice bilenmiş olan bu kürek çok keskindir. Yağ tabakasının üstünde yalın ayak duran kürek Adam, bu yağın ayaklarının altından bir kızak gibi kaymasına engel olamaz ara sıra. Bu adam kendi ayak parmaklarını ya da yardımcılarından birinin ayak parmaklarını kesiverirse çok şaşmazsınız bu işe değil mi? Uzun süre yağ ambarında çalışan gemicilerin pek bol değildir ayak parmakları. Balina öldükten sonra bu işler yapılırken, bir ara pekotun güvertesine çıksaydınız, bocurgata doğru şöyle bir dolaşsaydınız, eminim ki orada rüzgardan yana frengi deliklerinin yanında gördüğünüz pek garip, ne olduğu anlaşılmaz bir şeye merakla bakardınız. Balina'nın koskocaman kafasındaki eşsiz sarnıç, menteşesiz alt çenesinin mucizesi, bakışık kuyruğunun görkemi bile, o ne olduğu belirsiz koniye şöyle bir göz atmak kadar sizi afallatamazdı. Bu koni bir nantakıtlı kadar uzun, temeli aşağı yukarı bir ayak çapında ve Kuekuek'in abonos putu yoyo gibi kapkara. Gerçekten de bir put sayılır. Eski Yahudiye'de, kraliçe Maaka'nın gizli korularında böyle bir put bulunurdu. Annesinin buna tapmasına kızan kral Asa, kraliçe Maka'yı tahttan indirdi. Lanetli bir şey saydığı putu parçalayıp, Kedron deresinin kıyılarında yaktı. Kutsal kitabın krallarla ilgili birinci kısmının on beşinci bölümünde insanın içine kasvet verecek biçimde anlatılır tüm bunlar. Şimdi iki yardımcısıyla birlikte gelen ve kıyıcı denilen gemiciye bir bakalım. Bu adam Balina'nın biraz önce sözünü ettiğimiz cinsel uzvunu sırtına yükler ve ölen arkadaşını savaş meydanında sırtında taşıyan Napolyon ordusunun bir askeri gibi sendeliye sendeliğe baş kasaranın güvertesine götürür. Orada bunun koyu renk derisini yanlamasına yüzmeye başlar. Tıpkı Afrikalı bir avcının bir boğa yılanının derisini yüzdüğü gibi. Bu işte bittikten sonra sanki bir pantalonmuş gibi deriyi ters yüz edip iyice çekiştirerek çapını neredeyse iki kat genişletir. Sonunda deriyi güzel güzel yayar, kurusun diye yelkenlere bağlı halatlara asar. Kısa bir süre sonra deri yine güverteye indirilir. Kıyıcı sivri ucuna doğru olan bölümden üç ayak kadarını keser, öteki ucuna da kollarını geçirmek için iki delik açar. Sonra deriyi bir cübbeymiş gibi sırtına geçirir. İşte o zaman kıyıcı meslinin kutsal kılığına bürünmüş olarak karşınıza çıkar. Aynı meslekte çalışanların oldum olası giydikleri bu cübbe özel görevini yerine getirirken kıyıcıyı elverişli biçimde koruyabilecek tek kılıktır. Kıyıcının özel görevi ise kazanlara atılacak olan iri yağ parçalarını kıymaktır. Bir ucu küpeşteye dayanan acayip at biçiminde bir tahta parçası üstünde yapılır bu iş. Kendinden geçmiş söylev veren bir adamın elindeki kağıtlar nasıl hızla kürsüye düşerse kıyılan yağlarda bu at biçimindeki tahtanın altındaki kocaman teknenin içine aynı hızla düşer. Saygıyla karalara bürünmüş yüksek bir kürsüde duran, olanca dikkatini kutsal kitap yaprakları üstünde toplayan bu kıyıcı, başpiskoposluk ya da papalık işine öyle eşsiz bir adaydır ki. Bir Amerikan balina gemisi asılı sandallarından başka kazanlarıyla da uzaktan tanınabilir. Bu geminin garipliği en sağlam duvar işçiliğiyle meşe tahtasını ve kenevir halatları birleştirmesindedir bir tuğla fırını karadan alınıp güverte kalasları üzerine yerleştirilmiştir sanki. Yağın eritildiği kazanlar baş direkle ile direği arasına, yani güvertenin en geniş yerine konmuştur. Altlarındaki kalaslar ayrıca sağlamdır. Beş ayak yüksekliğinde aşağı yukarı sekize on ayak genişliğinde kalın bir çimento ve tuğla yığını taşıyabilir. Temeller güverteden aşağı inmez ama duvarlar ağır ve eğri demir desteklerle güverte kalaslarına her yandan sıkı sıkıya tutturulmuştur. Kazanların dört bir yanı tahtadır. Tepede yanlamasına duran koskoca bir kapak vardır. Bu kapağı kaldırdığınız mı kazanları görürsünüz. Her biri birkaç fıçılık iki büyük kazandır bunlar. Kullanılmadıkları zaman tertemiz tutulurlar. Arada bir sabun taşı ve kumla oldukları için gümüş punç kaseleri gibi pırıl pırıldır içleri. Kaşarlanmış kimi yaşlı gemiciler gece nöbetlerinde usulcacık bu kazanların içinde kıvrılıp bir güzel uykuya dalarlar. Bunlar cilalanırken kazanların içinde duran iki gemici bu demir dudaklar üstünden sırlarını dökerler birbirlerine derin matematiksel düşüncelere de elverişli bir yerdir burası. Nitekim ben Pekuot'un sağ kazanı içinde elimde sabun taşı fırıl fırıl dönerken şu önemli gerçeğin bilincine vardım. Geometride bir daire boyunca kayan tüm cisimler örneğin benim şu sabun taşım her noktadan aşağı tıp atıp aynı süre içinde inerler. Kazanların önünde duran tahta kapağı kaldırınca altlarındaki tuğla bölmede demirden iki fırın ağzı görülür. Bu fırın ağızlarının önünde de ağır demir kapaklar vardır. Fırınların altındaki pek derin olmayan su deposu sayesinde yoğun ısının güverteye geçmesi önlenir. Bu depodaki sular buhar olup bittikçe kazanların arkasında bulunan bir boruya yeni su gelir depoya. Fırınların üstünde baca yoktur. Duman doğrudan doğruya arka duvardan çıkar. Şimdi biraz geriye dönelim. Pekuot'un bu seferinde yağları kaynatıp eritmesi işi başladığı sırada saat aşağı yukarı dokuzdu. Stap iş başındaydı. Hey oradakiler! Her şey hazır mı? Öyleyse açın kapağı başlayın. Hey sen aşçı başı! Yak kazanların altını. Kolay bir işti bu. Çünkü marangoz sefer boyunca fırını yongalarla tıka basa doldurmuştu. Sırası gelmişken şunu da söyleyeyim ki bir balina seferinde fırınların ilk ateşi bir süre odunla sağlanır. Ondan sonra odun ancak ana yakıtı çabucak tutuşturmak için kullanılır. Ana yakıtsa kaynatıldıktan sonra kıtır kıtır kavrulmuş kıkırdaklara ya da böreğe benzeyen ama yine de bir hayli yağlı olan ispermeçet kalıntılarıdır. Böylece balina, yakılmaya mahkum, kanlı canlı bir din kurban ya da kendi kendini kemiren küskün bir insan gibi bir kez tutuşturuldu mu, kendi yakıtını kendi sağlar, kendi bedeninin ateşiyle yanar. Ah, keşke kendi dumanını da yakıp yok edebilse. Bu dumanı içine çekmek korkunç bir şeydir. İster istemez de çekersiniz. Hatta o sırada bu dumanın içinde yaşamak zorunda kalırsınız. Anlatılmaz yabansı bir Hint kokusu vardır bu dumanda. Hintlilerin cesetleri yaktığı odun yığınlarından çıkan duman böyle koksa gerek. Mahşerin sol kanadı gibi kokar bu duman. Cehennemin varlığını belirten bir şeydir bu duman. ''Gece yarısı harıl harıl çalışıyorduk. Balinanın iskeletini geride bırakıp yelken açmıştık. Rüzgar artmıştı. Issız okyanus koyu karanlıklar içindeydi. Ama arada bir, isli borulardan çıkan korkunç alevler bu karanlıkları yalıyor, direklerin ta tepelerindeki ipleri bile ünlü Yunan ateşi gibi aydınlatıyordu. İçin için yanan gemi, öc almaya gidenlerin azgınlığı içinde ilerliyordu sanki.'' Haydralı Yiğit Kanaris'in gece arası limandan çıkarak Türk kadırgaları üstüne saldırıp onları ateşe boğan, yelken yerine alevlerle donatılmış katran ve kükürt yüklü gemilerini andırıyordu peko.